Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Merhaba herkese. Günaydın Can. Günaydın. Evet son derece yoğun, sıcak bir yaz ve yoğun geçiyor hem dünyada hem de Türkiye'de. ...çok fazla ele alınacak konu var. Neresinden başlayalım? Valla öne... E, ...pek çok çıkan konu var ama... ...geçen haftanın... E, ...bu haftaya da intikal eden konuları var... ...işte e, Bahçeli Eder katliamı... E, ...sanıklarının evet. serbest bırakılması... E, ...Ak Parti içerisindeki... E, ...gelişmeler... ...Anglemanlı Cumhuriyet Partisi'nin... E, ...kongresi ve genel olarak... ...siyasetin gidişatı... E, ve sert e, yaza işaret ediyor, gösteriyor. E, ben bunları yani programı sağlayabileceğimiz ölçüde e, değinelim istiyorum. Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde muhabibimiz olarak yine izlemeye çalışacağım. Sıcağı tahmin edebilirsem. E, umarım medeniyet ortamda yapan Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'ni e, evet. bunları değinelim. Tamam, buyurun. Şimdi bu devler katliamı bizim yaklaşık 10 yıldır devam eden programlarımızda e, dile getirdiğimiz bir husus. E, daha da Türkiye'nin yakın tarihindeki 1960'lı 70'li yıllarda yaşananları darbeleri e, olabildiğince e, gündeme getirdik. Bahçedevler katliamı benim açımdan da e, önemli. E, yani buradaki katliamdaki kişiler, benim arkadaşlarım da içinde bulunduğum gruptu ya, bu olayı çok sıcak Tam hümmü süresi içerisinde izlemeye çalıştığım 12 Eylül'e giden yolda en önemli katliamlardan biridir. Hemen bir not verelim. Türkiye 1974-80 arasında şehirlerde, kasabalarda, illerde yaşanan iç savaşla 6 bin insanını kaybetmiştir. Bu hafızalardan tekrar etmekte fayda var. E, bu Maraş katliamları, e, Çorum katliamları gibi kitlesel katliamları da içeren e, pek çok e, katliama e, tanık olmuşuzduk. Bu giden yolda, yani bu, bu dönemde dünyanın ve Türkiye'nin soğuk savaş içerisinde bulunduğu dönemdir. Türkiye'de özellikle 1970'li yıllarda sola, sosyal demokrasi, sosyalizme büyük bir ilgi vardı. Sendikal hareket bugünün kat ve kat üstünde bir sendikal hareketti ve e, Türkiye'nin İçinde bulunduğu dünyada Türkiye'nin geniş bir demokrasiye sola ilgi e doğru geliştirmesi tahammül edilemez bir çizgiydi. Bu nedenle bu ülkede dünyanın en önemli kontur gerilla örgütlerinin yer aldığını biliyoruz. Ve bu kontur gerilla, gladiyo, e NATO'nun, e CIA'nin, e soğuk savaşın örgütlerinin dünyanın her tarafında bütün NATO ülkelerinde örgütlendiğini ve ülkelerin iç politikalarını, iç dengelerini kontrol altında tuttuğunu ve bunları da büyük bir çoğunlukla uluslararası o ülkelerin e, sipariş örgütleriyle, silahlı kuvvetleriyle ve emniyet teşkilatları üzerinden gerçekleştirildiğini e, bu kadroların buralarda değiştiğini ve özellikle de Türkiye'de kontrol gerilla kavramının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde, Özel Harp Dairesi içerisinde artık bugün ee, en ufak bir şekilde buraya ilgi duyan insanların bile e, bildiği bir gerçekliktir. Ve 1952'den itibaren e, başlayan Özel Harp Dairesi uygulamalarında daha sonra pek çok siyasi figür, Alparslan Türkeş başta olmak üzere e, Özel Harp Dairesi ve bu kontrol gelinle faaliyetleriyle ülkede düzen yapılan de ilişkilendirilerek bu katliamlara bakmak gerekir. Dolayısıyla Bahçedevler katliamı Sanki Ankara'nın Bahçedevler semtinde e, ki solcuları oradan kazımak üzere orada e, çatlı ve arkadaşlarının düzenlediği tek başına bir ülkücü operasyon e, değil, e, gibi gösterilmeye çalışılmıştır ki aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezi Bahçedevler semtindeydi. O semt o dönemin yaşayanlar tarafından e, çok iyi bilinir bir üstü. E, dolayısıyla önceki şunu saklamak gerekiyor. Bugün iki tane e, sanık, e, şey, iki tane hükümlü e, özel yargı paketinde e, ki Ertuğrul Güney'in kendi deyimiyle gözden kaçırılmış bir e, gizlemeyle e, bu operasyonun e, yapıldığı, e, aynı zamanda Cevap 19, Adana Emniyet e, Müdürü'nün katilinin de e, bundan yararlandığı ortadır. Ama daha öncesine baktığımızda bu olayla ilgili ona yakın insan vardır. Bunların bazıları hala bulunamamıştır. Ee, ve bunların e, en e, önemli isimleri zaten daha önce de dışarıda kalmıştır. Çatlı ki Türkiye'deki kontrol hareketinin ülkücü hareketteki ülkücü hareket dediğimizde e, sivil parametri güçler olarak örgütlendirilmiştir. E, yani bu döneme bakarken e, ülkücü hareket diye Milliyetçi hareketin Milliyetçi Hareket Partisi'nin o zamanki konumu onunla ülkücü Gençlik Teşkilatı ilişkisini onların kontrol yeriyle ilişkisini e, iyi görmek gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bu örgütlenmeli delikte almak gerekiyor. Hatta çatlı gibi isimlerin uluslararası ülkücü teröristler diye nitelendirebileceğimiz çünkü e, ülkücülerin hem uluslararası Ağacı gibi, Oral Çelik gibi e, pek çok isim uluslararası e, de da imzalanmaktırlar. Uluslararası istihbarat örgütlerinin Onların gradyelerinin hizmetinde de çalıştılar. Uyuşturucu ticaretlerine içinde yer aldılar. Bu bağlamda bunları yani Türkiye'de eğer bir kozmik odaya girilecekse kozmik oda kontrol yeriyle faaliyetlerinin de içerdiği bir odadır. Ki sadece balyoz, ergenekon için değil bu kozmik odalar Türkiye tarihinde henüz açıkta kavuşmuş değildir. Bu nedenle aslında bildiğim kadarıyla bir tek defalarca girip çıkarak salıverilerek kırıcı içeride. Ee, şöyle baktığımızda 1970'lerin ülkücü teröristleri, e, soğuk savaşın kullandığı e, teröristlerden bir tek Kırcı içeride. Anladığım kadarıyla ağaca sırrı verilmesini hatırlayın yani geçen sene miydi ondan haber kesimi. kamuoyu takip bile etmedi. Nerede? Ne yapıyor ağaca şu anda? Bu adam hem Af İpekçi'yi öldürdü. Daha önceki bir kere bunlar profesyonel katiller büyük bir bölümü ve uluslararası şeyde Papa ensüstas da biliniyor. Dolayısıyla aslında Türkiye e, 1970'li yıllardaki kontur gerilla faaliyetlerinin en önemli uzantıları olan e, ülkücü e, teröristlerden bir noktada sonuna yaklaşmış durumda. Bir şekilde bu e, ülkücü e, teröristlerle, kontrol gerilla faaliyetleri arasındaki ilişki bilinmesine karşı ne bu konuda bir e, yargılama yapıldı. Bildiğim kadarıyla bu konuda bir belediye meclis milletvekillerinin şeyleri yayınlar yapıldı ama bu bağlamda dönemin askeri yöneticileri, siyasetçiler ve bu bağlamda bu paket yine Türk tarihinin açılmayan, yeterince aydınlanmayan bir paket olarak durmakta. Sadece yani bir yargılama söz konusu olmadı. Dolayısıyla e, soğuk savaşın gerçeklerine uzan bu dosyada soğuk savaşı e, Türkiye'nin ağır bir bedelle yaşadığını e, not etmek lazım. Ayrıca bunun bardelerle özellikle 12 evlili olan e, ilişkilendirilmesini e, göz önünden bırak etmemek lazım. Bahçedevler katliamı bu bağlamda e, ülkenin darbeye giden yolun başarmasında çok önemli kotarılmış e, bir iştir. Bunun içinde e, Uluslararası kontrol gerili faaliyetleri ilişkisinde bulunan e, Çatlı ve onun periferisindeki e, pek çok ülkücü çeke burada yer almıştır. Ve bu insanlar devlet tarafından e, Silahlı Kuvvetler istihbarat Örgütü, Özel Harp tarafından yetiştirilmiş ve kollanmıştır. Bunlar artık bugüne kadar özellikle gazeteci e, faaliyetlerini e, içerisinde e, araştırmalarla çok bir uzun Önemli bir külliyat vardır. Diğer işaret edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de bu ülkücü teröristlerin darbe sonrasında özellikle darbenin kumanda heyeti tarafından korunup da kullanmaları aynı zamanda daha farklı devlet hizmetine alınmalarıdır. Buna da parmak basmak istiyorum. Özellikle Türkiye'nin dış faaliyetlerinde bundan ilişkin açıklamaları daha önce gündeme getirdik. Ee, özellikle bu yükücü e, teröristlerin hapishaneden savunup e, Türkiye'nin istihbarat örgütlerinin e, faaliyetlerinde kullanılması, Ermeni meselesinde kullanılması bizzat dönemin e, Milli Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanı Kenan Evren'in kızı ve damadı tarafından yürütüldüğünü yine dönemin önemli MIT istihbarat daire başkanı Mehmet Eymir'in açıklamalarında bizzat kendini teröristlere e, devlet hizmetinde alınmıştır. Çatlı kurulmuştur. Yani bu Çatlı'nın imza attığı o kadar çok operasyon vardır ki ama Çatlı'nın üzerine biz bir türlü çıkamayız. Susurluk meselesi zaten e, boşluklarla kapanmaya çalışmıştır. Dolayısıyla Bahçedevler meselesine baktığımızda yakın tarihimizin e, çok e, ciddi bir şekilde kan ve karanlık dolu bir galerisine bakıyorsunuz demektir. E, bu çerçevede e, yani ülkücü e, teröristlerin e, yerli şeylerle, işte, siyasi hareketlerle, e, yerli e, kontrolcilerle kuruluşlarıyla, bunların uyuşturucu kaçakçılarıyla, kaçaklarıyla, e, uluslararası istihbarat örgütleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbeleriyle, e, faydalı için ülkücü cinayetlerini de bu arada not etmek lazım. Ee, bu işler içerisinde yer alan bir mesela Ferhat Tüysüz ismini siz hatırlarsınız bu evet. adam e, her gün zevk için adam öldürüyordu ve sonunda hapishanede öldürüldü aslında ülkücülere eski ülkücülere tavsiyem bir faili meçhul ülkücü cinayetlerini çıkarttılar çünkü bir ve iki numaralı adamlar hayatta değil o dönemin 2 ocakları başkanı yazıcı Yazıcıoğlu ki daha sonra farklı virajlar alarak geliştirmiştir hala meçhul bir e, kaza diye tırnak içinde olaya da hayatını kaybetmiştir Çatlı e, Ülke Ocakların ikinci başkanıdır ve bu isimlerin pek çok halkası bugün Türkiye'de iş dünyasında siyasette e, içinde yer alan hatta bu katliamla ilgili e, eminim e, bu katliamın sadece e, kurtarılmasında e, yaşayan insanların büyük bir bölümü başka partiler içerisinde de yer aldı yani Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler 12 Eylül ve Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra e, başka e, virajlar alarak başka yerlerin içerisinde gönüldüler. Bir kısmı e, karanlık dünyanın mafyanın içerisinde yer aldı e, ve bunların bir kısmı e, cari için de merkez siyasi parklar ana doğru yol bir parkların içerisinde yer aldı. Bir kısmı e, islamlaştılar e, buna da birazdan e, değineceğiz. Bir kısmı e, kendi çizgisinde belli dalgalanmalarla işte bugünkü MHP'ye kadar geldiler. Dolayısıyla e, Türkiye'de e, bu ülkücü teröristler olarak bugün salı verilen e, süreci soğuk savaş ve isim tarihin, e, içerisinden bakmadan, e, tarihin içerisinden bu şekilde konumlandırmadan anlamak pek mümkün Değil. Evet. birkaç şey, bir, bir iki şey bir parantez açayım müsaadenizle. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da dediğiniz gibi yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Türk Radyosunun tetikçilerini serbest bırakacak bir düzenleme yaptı dedi. Şeyi kim söylemişti hatırlamıyorum ama önemli bir milliyetçi cephe paralelliği çeken bir yazar oldu ve bence çok yerinde bir şey bu. Eskiden de bunları yaşamıştık biz demirelle Türkeş arasında girişilen birlikte kotarılan bir milliyetçi cephe şeyi Şimdi e, Tanrıkulu mecliste e, basın toplantısında Bahçeli Evler katliamının insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu bu suçlarda zaman aşımı ve dolaylı afın Dolayısıyla da affın söz konusu olamayacağını ifade etmiş. Öte yandan bu özellikle seri katil olan Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakulu, Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı Avukat Ahmet Albay ve Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Avukat Mustafa Kulkuloğlu'nun ölümünden sorumlu Muhsin Kehya Başbakana minnet borçluyum, adalet sağlandı herhangi bir pişmanlık falan da duymuyorum diyor. Cezasının bitmesine 13 yıl kala serbest bırakıldıktan sonra e, o günün şartların e, başbakana e, Erdoğan'a böyle bir beklentimiz vardı Erdoğan'dan. Sözünde durdu sağ olsun kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum demiş. Ayrıca bütün AK Partililere Bülent Arınç'a vesaire... Ve MHP hepsine ayrı ayrı Teşekkürlerimi iletiyorum Bu O günün şartlarında öyle Gerekiyordu öyle bir mücadele verdim Herhangi bir pişmanlık falan da duymuyorum demiş Sadece adalet sağlandı Demiş üstelik Daha evvel sol taraflar 91 yasasına göre 10 yıl yatıp Tahliye oldu bizler keyfi olarak içeride tutulduk diyor Hakikaten inanılması kolay olmayan Şeyler bunlar ee, Ve yani Yani ...gürbüz özaltını da... E, ...bilmiyorum gördünüz mü... ...kahramanlar diye güzel bir yazı yazmıştı... ...o dönemleri anlatan... ...ve onun sonunda da diyor ki... ...o eve silahlı kahramanlar girdiler... ...hiçbir savunması olmayan... ...20-22 yaşlarında... ...yedi genci telle boğarak... ...silahla vurarak öldürdüler... Bir, ...birbirlerinin ölümlerini... ...gördüler mi bilmiyorum... ...sıranın kendine geldiğini hissetmeyi... ...vahşetin karşısındaki... ...çaresizliği tanımıyorum... Fakat o kararların hangi kuytularda verildiğini seziyorum. O alçaklardan 12 Eylül'e Susurlu'a uğrayıp Silivri'ye uzanan bir yol olduğunu görüyorum. Hukuk öyle mi? Şimdi bir reform yapıldı. Bahçeli evlerin katilleri her bir ölüm karşılığında ikişer yıl cezaevlerinde yatıp serbest kalıyorlar. İşte size hukuk. Peki kültür nedir diyor. Onların sesinden dinleyin. Hükümlerin avukatı inşallah Haluk Kırcı'yı da çıkartacağız bu isimler bizim için birer kahramandır demiş. Yani bu memlekette hayatında eline silah almamış, şiddeti reddeden, savunmasız insanları alçakça boğazlayanları 34 yıl sonra hala kahraman gören bir nüfus yaşıyor diye. Yani tetikçileri bırakan hukuk mu yoksa katilleri kahraman sayan kültür mü? Hangisi daha kan dondurucu diye sormuş. Evet. Gürgür de güzel yatmış. Ee, bu konu bu e, gerçekten e, yakın tarih bağlantısını anlama açısından ve bugüniz anlama açısından çok önemli bir e, noktadır. E, konuyu bu çerçeve içerisine e, oturtarak bakarsak analizimiz çok da e, yerli yerinde olur. Eğer bu e, mesele e, bugünün siyasi gelişimleri çerçevesinde baktığımızda yani AK Parti'nin böyle bir e, yasa maddesinin içerisinde ee, bu insanları affetme konusunu analiz etmeye çalışırsak neler söylemeliyiz ve e, bunun üzerine isterseniz bir takım değerlendirmelerde bulunmaya çalışalım bir, bir, diğer bir husus şöyle bakalım şöyle getirmekte fayda var yani soğuk savaş döneminde ülkücülerle e, İslamcılar e, soğuk savaşın hmm. çok ciddi hizmetinde bulundular yani komünizmle mücadele derneklerin içerisinde e, Cuma emirnameleriyle, e, ülkücü komando faaliyetleriyle, e, gerilme faaliyetleriyle, biz zaten 12 yıldır kadar e, zaten şeyin e, soğuk savaşın e, aktörleri e, sola ve sosyalizme geçmeyin, e, milliyetçiliği gibi durum din din din meselesinde rahat hareket edebilirsiniz. Bu. Yani Cuma emirinamelerini dönemin genel başkanı çıkarmıştır. Dolayısıyla buradaki e, çözülme e, ve gelişme 12 ayı sonrası ve Soğuk Savaş'ın bitimiyle başladı. E, Ülkücülerin büyük bir kısmı e, bu e, çatlı gibi reislerin e, faaliyetlerinin bir süre sonra hatta Kürkeş yani kendilerinin deyimiyle e, başkaldan Kürkeş Bey'e dönüştür. Bir kısım, bir, bir Bey diye. Evet. Ve bu geçiş sürecinde bunların bir kısmı buluştuk. Yani MİK'a yasaklamış asfesinden sonra Türk Partisi ile geçişime otak geçmişti. Hak evet. kurmuşlardı hatırlarsanız. Ve aslında şunlara da lazım. Ülkücü kesim üzerinde bunlar değişik şekillerde siyasi partinin içerisinde anasını doğruyordun. Milli Çalışma Partisi daha sonra yani, çizgisini Şimdi de bir kız. Ali Bey ee, bir yer değiştirmeniz mümkün olabilir mi? Kesintiler olmaya başladı telefon. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi evet. Tamam. Dolayısıyla e, burada e, zaten içerisinde ülkücü e, kadroların ülkücü çevrelerin ee, İslamlaşması e, daha arttı. Çünkü 1970'lerde e, üçlüçlerin deyimiyle başörtülü insanların e, partiye girmediği dönemleri de yaşamıştır bu hareket. E, zaman içerisinde milliyetçi çizgi, muhafazakar çizgiyle e, bütünleşti. İslamcılar 1980'den itibaren, hatta büyük bir kısmı bunların cemaatçi bir çizgi içerisinde yer aldılar, cemaatçi içerisinde yer aldılar. Bunu çok önemli bir şekilde Büyük büyük Parti içerisinde görebilirsiniz. Daha İslamcı bir pozisyon izlemeye başladı. Ee, ve e, bu ülkücülerle İslamcıların zaman içerisinde evriminde e, bu kendilerinin kullanılma meselesini e, gördükleri ve e, önemli ölçüde de e, silahlı kuvvetleri de, e, mesafedeyi açtıklarını e, görürüz. Ve zaman içerisinde bu özellikle dediğim gibi bir cemaat olan Gülen cemaat ile milliyetçilik eski milliyetçiler, eski ülkeyçiler bir araya geldiler ve pek çok ortak noktalarını ortaya çıkaran pozisyonlar izlediler Peki, Şimdi bu ne noktada... Günümüzde nüman kurtulmuş meselesine de buna bağlamak istiyorum. Yani Erdoğan zaten herhalde birkaç basamak daha böyle devam ederse özellikle Diyarbakır'daki son yaşananlarda eklediğimizde e, milliyetçi cephe görüntüsüne e, hızla e, çıkmaktadır. Yani bu e, dili içte ve dışta bir savaş dili kullanıyor. ve Bir taraftan da her şey için, her şey e, başkan seçilmesi, cumhurbaşkanı seçilmesine ve o cumhurbaşkanlığı süreci süresinde ve daha sonrasında kendisine diyet edebilecek bir parti yaratma projesinde her şey mübah olarak gelişiyor. Bu gelişmeyi şurada da görebilirsiniz. Link davasından itibarenki gerilemeye bakabilirsiniz. Aynı zamanda 2010 seçimlerinde o zaman da konuşmuştuk. Oluşturduğu kadrolar daha çok milliyetçiliği öne çıkan e, muhafazakar e, kadrolardı 1 ve 2 de 2002 ve 2007 e, e, grubu meclis grubunda e, daha farklı bir şey e, hem bakanlar kurulunun oluşturulmasında hem de milletvekili e, e, grubunun oluşturulmasında milliyetçi bir çizgiyi görürsünüz burada aslında tümüyle e, milliyetçi pazara sahip çıkmak Kürt meselesinde de bunu görürsünüz Erdoğan'ın son 4-5 süresindeki tavırlarında ve partinin tavırlarında. Dolayısıyla bu hareket yani bir yandan işte, Sünni Türk Milliyetçi ittifakı kuvvetlendirmek üzere onun üzerinden kendi iktidarını sağlamlaştırmak üzere kurulu bir yapı. Bir taraftan da açıkçası milliyetçi pazarı teminle kendi kendini değiştirmek istiyor. Aynı zamanda kendi muhafazakar e, siyasi arenayı da Numan işte Numan Kurtulmuş meselesi bir taraftan bana, bana şunu hatırlatıyor e, gazeteci olarak. izlediğimiz dönemde 89'da Özal Cumhurbaşkanı olurken partisindeki liderlik meselesini e, önce Aydın Menderes'e teklif etti. Menderes'e gel partiye partinin başına geç ben cumhurbaşkanı olacağım dedi. O dönemde Aydın Menderes bu teklifi kabul etmeyince işte onları Papa'nın seçimi gibi topladı. Ben de Akbulut e, formülü bulundu. Şimdi e, şu, şu, bu şunun da göstergesi Erdoğan parti içerisinde e, hem e, kendisine e, yıpranmamış bir isimle bir veriat arıyor. Kurtulmuş bu anlamda bir e, isim felak gerekir. Aynı zamanda parti içinde gerçekten bazı dengeleri gözetiyor. Bunlardan bir tanesi en büyük korkusu, yani bilinen bir gerçeklik e, AK Partisi Gül korkusudur. Gül e, Erdoğan, e, Gül şu anda sessiz durmaktadır ama eğer gerçeğiyle baktığınızda en çekindiği kişi Gül'ün tekrar siyasete dönmesi meselesidir. Şu anda Cumhurbaşkanı Çünkü, olan Abdullah Gündem Cumhurbaşkanı Başkanı. olan Abdullah Gündem Bunu biz 4 sene önce gündeme getirmiştim hatırlıyor musunuz? Evet. Yani, e, bu konu e, böyle işebilir. Şey bilir. Bu çatışma e, önemli bir çatışma ve e, kendisine gerçekten dikensiz bir bahçe tasarlamasının sonucunda mesela yakında ben şuan, Büyük Birlik Partisi'nde de bir takım gelişmeler olacaktır. Bir, birincisi Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanlık, yani o partide de yakında katılır ya da içi boşaltılır. Bir kısmı AKP'ye geçebilir. Bu tür operasyonlarla e, bahçeyi dizayn et, e, yeni bir teyzaj yapmaya çalışıyor. Bir taraftan da açıkçası çok yıpranmış kadroların yerine yeni e, isimler getiriyor. İşte öbür e, ismini unuttum. E, b, b, Demokrat Parti'den eski genç bir e, genel başkan vardı o. Numan Kurtulmuş gibi isimler. Bunlarla takviye etmek ve yeni bir peyzaj <gülüyor> yapmak istiyor. Burada da en büyük çekindiği Gül neden? Çünkü cemaatle çatışmada ee, cemaat her zaman Gül'ün Sü yanındadır. Süleyman Soylu'yu diyorsunuz. Evet Süleyman Soylu için evet. Evet. Yani Dolayısıyla e, bu e, mesele yani e, bahsede eder katyam sanıklarının serbest bırakılması operasyonu onun arkasında işte Büyük Birlik Partisi'yle ile Yazıcıoğlu ile olan Yazıcıoğlu'nun bildiğim kadarıyla ya bacana yakayım biraz biraz partimillet fikri ee, yani akkaba ak durumu da var bu şeylerde. Be, Yazıcıoğlu da ikibinin. Birli Büyük Birlik Partisi eski başkanı Yaşar Topçunun da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği evet. üzerinde duruluyormuş zaten. Bunları da toparlayacaktır ve bu bunu şimdi Kürtlerle ilişkisini asgariye indirdi. Yani Kürt çevrelerinden alabileceği on konusunda e, kendisine herhalde yapılan anketlerle e, ciddi bir bilgi verildi. E, ve Kürtlerle olan yani e, şeyi asgariye e, çekti e, ve milliyetçilik kazanı hatta şeyin de gider. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerine de gidebilir. Yeterince yani onun %10'un altına düşürmek her zaman istediği bir şeydir. Ee, dolayısıyla bu operasyonun arkasında Hem AK Parti'nin yeni pezajı, e, bu Pezaj yapılırken e, Kendisine uygun bir yapı Çünkü yaklaşık 10 yıldır yıpranan isimlerle karşı karşıyordu ee, evet. Ve bir taraftan Cemaatle bir çatışma söz konusudur Abdullah Gül'de derinden Ve sessiz e, Bir e, Mücadele vardır e, Tek rakibi Güldür Dolayısıyla bütün bu operasyonlar şey yüzünden ve askerle de yani geçici olması muhtemel de olabilecek bir gerilme vardır. Evet. Onlarla bir ittifak da vardır. O da Kürt meselesi üzerinden. Evet. E, Ali Bey, bit süreyi bitirdik. Ama ben bir şey daha sormak istiyorum çok şey <gülüyor> olarak Kültür Bakanı Günay. Buna ortak olduğum için vicdanım sızlıyor demiş. Bilmeden buna ortak olduğum için vicdan azabı çekiyorum. Çok rahatsızım demiş ama bir istifa edeceğine dair herhangi bir belirti görmedik. Bir de ben şeyi de sormak istiyorum. Yani Gürbüz Özaltı'nın okumadığım Özaltı'nın yazısının sonunda bu yasaya bilerek imza atan bütün vekilleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum katilleri kahraman ilan eden insanlarla aynı ülkede yaşamaktan utanıyorum diyordu. Onların da varsa eğer 20'li yaşlarında çocukları böyle kahramanlara rastlamadan huzur içinde yaşamalarını bütün kalbimle diliyorum. Hiç kimse böyle bir acıyı hak etmez diye bitirmiş. Aynı şekilde Demiray Oral da bizim ailemizde gülmek bile yasaktı diyen Bahçeli evler katliamında Sevgi Gürses abisi Hürcan'ı kaybeden Sevgi Gürses geçenlerde böyle e, söylemişti o da diyor ki eğer, do, dolayısıyla pişmanlık falan da duymuyorum diyen katil e, Muhsin Kehya'nın sözlerine bu lafın üstüne söyleyecek sözüm yok sadece eğer kabul ederlerse abisi öldürülen Sevgi Gürses'in bizim ailemizde gülmek bile yasaktı cümlesini bu Af için emeği geçen herkese hediye etmek istiyorum. Güle güle kullansınlar demiş. Ne diyorsunuz? Ben de bu valla şunu söyleyeyim. Sevgi Hanım'ı yıllar sonra 2004 yılında bulmuştum. O zaman 32. güne e, bir program yapmıştık Bahçedevler Katliyan'da. O zaman Antalya'da kendisi ve ailesiyle buluşmuştum ve e, yıllardır e, bırakmadıkları e, Yılcan'ın e, odası köşesine ile e, ve bu konuları çok ağır da bir gece yaşamıştık. E, eşi ve çocuklarıyla birlikte. E, bu acıyı biz çok e, derinden yaşadık o dönemde. E, yaşlarımız işte onlu yaşlardaydı. Hem, en fazlası 25 yaşındaydı. E, bu katliam öyle derin izler bırakmıştır. Hem Türkiye tarihinde hem de o dönemin yaşayan insanlığın olarak. E, tabii şurada şunu da eklemek gerekiyor. Bu katillerin bu kadar elini kulunu serbest olarak dolaşması, devlet tarafında kurulması bugün e, affedin, dışarıya salı vermeleri. Aynı zamanda Türkiye'de demokrat ve sosyalist sol e, kesimlerinde e, zafiyetlerinin güçsüzlüklerinde bir ifadesidir. E, Türkiye'de demokrasi cephesi çok güçlü olsa bu e, zafiyetler söz konusu olmazdı. Son sözüm Ertuğrul Günay'a e, ben de bunu not etmiştim. Pek çok konuda gözümden kaçtı. Otel şey oldu bu konu. İstifa müessesesi Ertuğrul dedi yakışan bir müessesedir. E çok da mutlu olduğunu zannetmiyorum ama ne hikmetse bu kartı e kullanmıyor O buradan bu müessesemizi iletelim. Çok teşekkürler Ali Bey. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik